Herkese merhabalar. Bu haftada Söz Küçünde sizlerle birlikteyiz. Ee, geçen hafta olduğu gibi bu haftada aslında bu 4 artı 4 artı 4 yasasının hayatımızda getirdiği değişiklikleri konuşmak üzere başladık. E Sizle buluştuk ee, bu hafta okullar açıldı biliyorsunuz aslında geçen haftadan itibaren birinci sınıflar okula gitmeye başladılar ama genel olarak artık bütün çocuklar okulda dolayısıyla bizim genç yapımcı ekibimiz de okulda o yüzden de bu sorumluluk bize kaldı daha çok ben Zeynep Kılıç sizlerle birlikteyim bu hafta ee, iki tane öğretmen konuğum var ee, bu yasayı ve hani sonuçlarını konuşmak için Yıldız ve Mutlu hoş geldiniz arkadaşlar merhaba ee, merhaba İlk önce aslında şöyle bir yerden başlamak istedik birazcık değişiklik olsun diye bizim programlarda genelde hani daha eğitim alanları üzerinden konuşuluyor. Siz de eğitim insanlarısınız ama birazcık daha belki tırnak içinde politik bir yerden başlayalım. Hafta sonu Ankara'da bir eylem vardı <gülüyor> bu yasaya karşı <gülüyor> ve ikiniz de oradaydınız. Ee, i̇lk önce sizin görüşlerinizi almadan eylem nasıldı neler oldu nasıl geçti keyifli miydi biz kaçırdık çok şey kaçırdık mı onları sorayım istedim size. Eylem çok keyifliydi. Benim beklediğinden daha çok bir katılım vardı ama enteresan iç medyada çok yer verilmediğini öğrendik. Kitleler bayağı fazlaydı. Keyifliydi orada birçok kişiyle aynı düşünceyi paylaşıyor olmak... Mutlu. Ben de yani bardan boş tarafına geçeyim o zaman. Hı hı. Yani böylesine yani Türkiye'nin kaderini ve çocuklarımızın kaderini böylesine etkileyecek bir e, meselede biraz daha kitlesel bir katılım bekliyordum ben. Sonuçta 20-25 binin epeycesi öğretmen e, coşkulu, tepkili e, ve yani nasıl diyeyim bezgin olmayan bir kitle vardı. Dinamik bir kitle vardı ama e, açıkçası yani bu kadar önemli bir yasaya yönelik tepkinin daha kalabalık e, gösterilmesi gerektiğini düşünmedim değil. E, yani Farklı o, kitlelerin katılımıyla belki anladık. Evet yani, yani, yani, yani bir çeşitlilik vardı. Ee, yani Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerinden farklı eğilimlerdeki öğretmenler. Yani sen tabii e, ana gövdesini oluşturuyordu. Ama öğrenci gençlikten epeyce bir katılım vardı. Fakat yani dediğim gibi yani toplumun hücrelerine kadar yayılacak bir etkiye sahip bir yasayla karşı karşıyayız. Yani Türkiye evet. toplumun geleceği için yani e, en önemli fay hatlarından birisinin böyle e, ne sokunmuş bir nasıl diyelim e, kazıkla karşı karşıyayız deyim yerindeyse ve ona karşı tepkinin çok daha e, kalabalık e, sadece e, politik olarak Bilinçli tırnak içinde kitlelerin değil daha sivil ve daha yaygın bir katılımın olmasının yollarını aramak lazım hı hı. diye düşündüm. Yani biz gittik oraya bağırdık çağırdık ama Sıhhiye Meydanı'nda e, kaldı. Çünkü yani e, yani sözümüzün toplumun e, kılcal damarlarına kadar yayılmasını sağlayacak bir medya örgütlenmesi yok. Bütün medya kontrol altında vesaire falan. ya yani Bu tür şeyler bir yana e, yani orada olanlar olarak biz o gün e, bağırdık çağırdık içimizi döktük. ...o açıdan, e, iyi bir eylemdi. Ama evet. sıhhiye meydanında kaldık. Evet... Evet. Veliler falan yoktu herhalde değil mi aileler falan vardı sınırlıydı yani hmm. esas yani şimdi ya, en başından beri zaten bu 444'e karşı e, muhalefetin e, nasıl diyeyim lokomotifi öğretmenlerdi bu da anlaşılır eğitim sendi ama e, eğitim sende sınırlı sadece öğretmenlerle sınırlı bir mesele olmadığını belki yine biz öğretmenlerin ve başka muhalif kesimlerin topluma anlatabilmesi lazımdı bilmiyorum veya başka bir sürü nedenden ötürü sonuçta 444 layık olduğu topyekün ...kalkışmayla karşı karşıya değil... ...ve bu tabii e, kötü. Ve hayatımıza girdi de belki. E, şimdi şimdi bu haftaya bakmak lazım... ...bu haftanın Hı. sonrasına bakmak lazım... ...yani en yaygın politik bir meseleyle karşı karşıya... ...yani politik güce Hı. bakıyor olay ve... ...AKP başka alanlarda yaptığını... ...burada da yapıyor ve... ...dediğim dedik bir şekilde... ...dayatıyor. Yani... Daya yani. ...belki biraz açmak gerekirse... ...yani nasıl dayatıyor... ...yani şimdi şu tür bir tuzağa düşmek üzere... ...4-4-4 karşıtı muhalefet... Ee, ...o klasik Türkiye'deki işte... ...sol-sağ %70-30 ya da %65-35 gibi... bir ...sağ-sol ayrımı yapılır... ...ve o daha çok dinsel değerler üstünden çizidir ...gördüğüm kadarıyla AKP oraya oynuyor... Ve bizim bu 4-4-4 karşıtı muhalefetin sık sık ve bazı e, kesimlerinde yanlış eğilimleriyle sadece din eğitimi meselesine, sadece e, okulların mematip destekleştirilmesi meselesine e, dayanması aslında AKP'nin oyun planına da yardımcı oluyor. AKP biz buradan şey diye bağırdıkça okulların bu anlamda bağnazlaştırılmasına hayır diye bağırdıkça dönüp kendi kitlesine bakın işte dün düşmanları bağırıyor deme şansını elde şansı. ediyor ve toplamda da aslında bütün bunları toparlayıp Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir projeyle karşı karşıyayız. Bu tuzağa düşmemek lazım ve ısrarla ve inatla anlatmamız lazım ki karşımızda Türkiye toplumunun bütününe yönelik bir e, saldırı var. E, sadece Türkiye toplumunun nasıl diyeyim e, layıklarına, alevilerine, ne bileyim tırnak içinde ötekilerine karşı değil. Türkiye toplumunun bir topyekün olarak geleceğine yönelik çok ciddi bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bunu da gerekçelendirerek anlatabilmemiz lazım topluma. Evet bu saldırı diye sen tanımladığın şey bir sürü insan saldırı olarak da görmeyebilir zaten aynı zamanda. O yüzden de aslında belki çok hani başarısına zafer olarak. Tabii yani hani he, zafer ya da hani iyi bir değişiklik zafer gibi tanımlanmasa bile aslında hani bir sürü insan için de belki bu yasanın yapacağı çocukların hayatındaki değişiklik olumlu bir şey olarak da görülebilir. Belki bilmiyorum. Ya okul eskiden de zaten hani e, birçok açıdan ee, karşı durduğumuz şeyleri vardı. Bu yeni yasa yeni bir şey demiyor ama daha ağır bir yük getiriyor bence. Hadi her şey diyelim ki çok güzel bir iyi niyetle yapılıyor. Alt, alt politikaları kenara atalım. Yine de sokaklara dökülmeliydik. Yine de hayır demeliydik. Yine de yine de yine de diyorum ben. Çünkü, çünkü... bir çünkü bu bir yenilik bu şekilde gelmez. Bunun bir pilot çalışması olur. Temel sıkıntı bu evet. E, mutfakta içinde. Mutfakta olan öğretmenlerin e, görüşleri alınır, akademisyenler birlikte çalışılır vesaire vesaire. Lojistik altyapı oluşturulur, öğretmenlere eğitilir. Fiziksel koşullar Kesinlikle yerleştirilir falan. Kesinlikle öğretim programları da çok kısa sürede e, kotarılmak zorunda kaldı. Ve içerikleri ve nitelikleri e, tartışacağız birlikte, göreceğiz. Hı. Ama hani ne kadar iyi niyetli olursa olsun yine de sokakta olmalıydık e, bu yani hiç üstü kapatılan ve gerçekten öne çıkarılmayan bu mesele ayrıntıda gözükse çocuklarda gerçekten e, travmaya yol açacak e, şekilde etkileri olan bir e, süreç olacak. Çünkü hani ben birinci sınıf öğretmeniyim. Tam onu söyleyecektim. Sen kendi deneyimlerinden bize biraz anlatırsın <gülüyor> Birinci mısın sınıf diye. öğretmeniyim. E, sınıfların kalabalıklaşması, yeterli personelin olmaması, öğretmenlerin bu gelişim e, özelliğine hakim olmamaları... Ee, okulun fizyolojik, e, lojistik durumu e, çocuklarımızın e, kendini kötü hissetmesine, öğretim hayatlarının daha niteliksiz geçmesine yol açacaktır. Kaldı ki e, ortakollarda hocam daha iyi e, belirtir. O din eğitiminin getirmesi, mahalle baskısı yaratacak, seçmeli ders e, bağlamında birçok ço çocuk ayrımcılığa uğrayacaktır diye de ayrıca endişen var. Aslında okula girmeden de ayrımcılığa uğramaya başladılar zaten çok çeşitli nedenler. Yani yaz aylarından beri çıkan bütün haberler işte hani küçük yaşların bu rapor üzerinden seçilmesi seçilmemesi, okulların değişmesi, kiminin ilkokul, kiminin ortaokul, kiminin imam e dönüşmesi, okulumuzu bırakın falan. Yani çocuklar aslında hiç anlamadıkları, yani biz ben bir çocuklar kaosla. tarafından. Evet tamamen öyle. Yani hani öğretmenlerin, velilerin yaşadığı şeyler bir yana ama çocuklar hiç anlamadıkları ve kendileri hakkında verilen bir kararla bütün hayatları değişiyor. Hakikaten de hiçbir şey anlamıyorlar evet, aslında ve galiba. Ve... Çok zor. Yani, ya, sanırım yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sorumsuz yasalarından birisiyle karşı karşıyayız. Yani demin yani bir kısım insanlar bunu bir zafer olarak bunu bir gelişme olarak falan düşünüyor olabilirler. Dedin, haklısın. Yani e, sonuçta yani başlangıcına baktığımızda karşımıza çok net olarak 28 Şubat'ın yediği halklara karşı bir revanşist girişim söz konusu. Bu çok net. Evet. E, ama yani 28 Şubat'ın e, aynı tür... Ee, bir yanlışı yapmış olması bugünkü hükümetin de bunun ayna yansısını denemesini meşrulaştırmaz. Ee, böylesine özensiz ve sorumsuzca bir şey yani başka konularda yine nispeten kaldırılabilir yani. Yani uzun süredir hemen hemen hiçbir konuda toplumsal konsensüs aramayan bir hükümetle karşı Aynen, karşıyayız. Yani bütün kararlar böyle anında ama, ve hemen ama evet ama, ama yani çocuklarımız dendiğinde yani Türkiye toplumun bunu affetmeyeceğini tahmin ediyorum ve umuyorum. Çünkü yani çocuklar üstünden politik mücadele dünyanın en kirli işidir. Biliyoruz yani Jean-Luc Godard'ın dediği çok haklı burada da tekrar haklı çıktı. Çocuklar politik tutuklulardır diye bir gözlem yapmıştı daha 60'larda. E, ama bunu bilmek ve söylemek analiz etmek bir şey bunun üstünden maç yürütmek ve... ...filler tepişirken ezilen çimenlerin bizim çocuklarımız olması başka bir şey. Yani bir yani toplumsal konsans yani bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Ve yani çocuklar üstünden bir politik kavga ve çocukları bu anlamda politik olarak araç sallaştırmak... ...bazı çocukları ötekileştirmek ve diğerlerini e, onların karşısında daha avantajlı pozisyonuna itmek falan gibi şeyler... E, ...affedilmeyecek e, tarihsel suçlar. E, o anlamda yani AKP inşallah... Çok fazla bu süreçte yani siyasi olarak mesafeli olduğum bir parti olmasına rağmen inşallah bu süreçte çok fazla batmaz. Çünkü o batarken çocuklarımızı birlikte batıracak. Yani Yıldız'ın söyledikleri çok haklı. Yani, bu, yani akıl var, mantık var. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar radikal bir pedagojik değişim Üç ayda ölçü olmaz. biçmeden yapılabilir mi? Aynen Dün öyle. akşam işte bir sendika başkanı dinledim Eğitim Birsen. O hayır tartışıldı, epeyce tartışıldı diyor. Hayır, kendi içlerinde tartıştılar. Yani cemaatler, yani Türkiye toplumu uzun süredir çözülüyor. Yani bugünlerde gitgide daha fazla çözülüyor. Ve gitgide ee, cemaatler toplumu haline dönüştü. Kendi cemaatin içinde tartışmış olabilirsin ama bir politik liderlik ülkeyi yöneten bir hükümet olarak senin yapman gereken bu farklı cemaatlerin kendi işlerindeki diyalogları birbirlerine açmak ve ortak bir konsensüsü zorlamak. Burada tam tersine biz yaptık oldu şeklinde resmen bence bir sivil darbe bu ve yani hissedilecek en e, acı sivil darbe çünkü okullar üstünden yapılıyor, çocuklarımız üstünden yapılıyor. Buna hakları yoktu İnşallah bu vebali burada ya da bir tarafta bir şekilde hesabını verirler. Umuyorum yani hani olum yani çok saçma bir şey söyleyeceğim şimdi ama olumsuz sonuçlar gördüğümüz noktada belki değişme ihtimali söz konusu olumsuz çocuk, sonuçlar çocukların hayatına mal olabilir yani geçen hafta hani Efe Bozun annesi konuğumuzdu aslında o çok Hı -hı. benzer bir şeyden bahsetti yani hani inanılmaz bir kayıp yaşadıkları ve hani Nasıl güveneceğiz diye soruyor aslında. Velilere de aynı şeyi sormaların işte. Hani bize güvence versin devlet. Ondan sonra gönderelim çocuklarımızı okula. Neye güvenip gönderiyoruz? Buradan başlayarak bile o kadar öyle yumak haline gelmiş bir sorunla karşı karşıyayız. Karşımızda kervan yolda düzülür mantığı Aynen her öyle. zamanki gibi karşımızda evet. ama bu, bu kervan yolda düzülürken dediğin gibi bir sürü çocuğun hayatını mahvetmenin riski var. Yani küçücük bir evet. yani hepimiz kendi anılarımızdan biliriz Benim ilk okul birde okula gittiğim ilk gün yapmadığım bir ödevden dolayı yediğim tokatın benim hayatımdaki etkilerini halen halen hiç. yaşarım halen düşünürüm üstünde. Şimdi en ufak bir jestim bile bu kadar ciddi bir etki yapabildiğini bildiğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Yani e, henüz Küçücük bebeklerden bahsediyoruz. Hmm. Diğer sınıflardaki etkileri de ayrıca konuşmak lazım ama yani toplumun en fazla e, diken üstünde olduğu haklı olarak bu e, 66 aylık küçük çocukların e, gitmesi meselesi bunu hesaplayıp kitaplamadan e, başlatmaları da affedilecek bir şey değil. O da ayrı bir konu yani bu kadar e, çok öğrencinin birlikte başlıyor olması işte sınavlardan e, üniversiteye kadar yani birçok sınava girecek bu çocuklar ve her seferinde bu çocuklar fazla kişilerle rekabet etmek zorunda kalacaklar ve gerçekten hiç planlanmayan birçok ayrıntı var ama yani öğrencilerin başımıza geldiği zaman inanılmaz etkiliyor. Yani en basitinden çok somut bir şey. <gülüyor> Ancak başımıza geldiği zaman. Ancak her gibi, geldiği zaman değil, proaktif değil. Yani başımıza geldikten sonra yani bir sürü alanda problem çıkacak. Dediğim gibi Allah sonuna hayretsin. Yani demin ki en başta hani yani Ankara'daki mitingi sordum ya. Şimdi Ankara'daki mitingdeki bir diğer problem de şuydu. Yani mesele artık yani Ankara'da e, çözülecek bir mesele değil. Yani, yani direnişi İyi. ya da tepkiyi sivilleştirmenin yolları üstüne düşünmemiz lazım. Hı hı. E, bu süreç belki de e, Türkiye toplumunun bugüne kadar yapmadığı bir şeyi yapma şansı tanıyor aslında. Birinci Cumhuriyet... Aslında hiçbir zaman Birinci Cumhuriyet'in okulları da hiçbir zaman dönüp halka nasıl bir okul istiyorsunuz diye sormamıştı. Bunlar da sormadı. Hiçbir zaman sorulmadı aslında evet, zaten. Evet. Dolayısıyla yani. karşımızda birbirinin e, madalyonun iki yüzü olan iki zihniyet var. Birbirinin rakibiymiş gibi yapan ama aslında aynı, aynı tip, e, araçları aynı kullanan aynı yolun yolcusu, aynı araçları aynı. kullanan e, iki politik söylemle karşı karşıyayız. Bugün bu süreç e, ilk defa insanların kendi mahallelerindeki okula sahip çıkmaları ...gibi bir e, süreç do bir bir nasıl diyelim, bir olanak doğdu yani umarımın ötesinde işaretler var lokal lokal işaretler var yani işte ne bileyim ka kartalda çeşitli yerlerde okullarda okula gidip okulun birden bambaşka bir liseye dönüşüldüğünü gören e, ailelerde vesaire ve ben orada aslında e, başka bir şey önerdim ama tabi o nasıl diyeyim operatif gücüm yok e, ya okupay schools e, hmm. önerdim yani okulları işgal et e, hmm. kastım şu ee, ...okul çıkışlarında olabilir. İlla okul saatlerinde olmak zorunda değil. Ama o da olabilir. Ee, eğer yeterince... ...yaygın bir veli duyarlılığı... ...ve veli tepkisi varsa buna karşı... Hı hı. ...okul çıkışlarında her ilçede... E, ...belki birer okulda... E, ...Türkiye'nin toplumsal muhalefeti... ...şeyi deneyebilir. Yani e, okulda kalmak, e, okul bahçesini... ...bir türlü alternatif okula çevirmek... ...ilçe Milli Eğitim Müdürünü çağırıp açıkla... Neden böyle yaptınız e, niyetinizde? Ne, nasıl bu işi daha iyi halledeceğiz? Yani bir tür bu sivil katılımın ve belki sivil itaçsizliğin yollarını örmek. tabii Türkiye çok katmanlı bir ülke. Yani aynı sürecin mesela Kürt dünyasındaki yani Kürt illerindeki diyelim tırnak içinde e, yansıması bambaşka. Orada da e, yani Türkiye'de okullardaki bir problemi çözeceğiz diye dönüp baksaydık herhalde ilk el atılması gereken e, temel dert ana dilde eğitim meselesiydi. Ve bu süreç o ana dilde eğitim denen bir halkın çok temel hakkını sadece işte e, bir saatlik bir e, TRT-6 TRT manevrası ...asındaki gibi bir seçmeli derse indirgedi. Küçümsemiyorum. TRT Ş işte... E, ...bu seçmeli ders olarak Kürtçe'nin... ...ve e, yaşayan diller mi adını... ...tam ne koydur bilmiyorum. Kürtçe'nin, Lazca'nın... Çerkezcenin e, hiç olmaz adının... ...geçmesi ve bir müferalatının yapılması... ...önemli bir ilerlemedir. Ama... ...bir halkın bu kadar talepleri... ...nasıl diyelim... E, ...bu kadar şey yaşanmış ve talepler... ...bu kadar... E, ...anadille eğitime kadar gitmişken... ...bu çok geç ve çok geri bir adım... Orada da e, özellikle daha e, kitle isyanının daha yoğun olduğu kentlerde de mesela okulları boykot e, çağrısı e, yapıldığını e, hı hı. duydum. Şimdi yani genel olarak Türkiye'deki okul denen şey bir sürü açıdan çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayken... Bunun... O kadar da vahim olmayan bir boyutuna e, diyelim ki yaşı işte beşe beş buçuğa indirmeye işte e, din eğitimini üstelik de Aleviler tarafından çok ciddi beliştiriye tabi tutulan din eğitimini bu şekilde yapmaya kalkmak çok ciddi e, problemler içeriyor. Din eğitimi demişken belki oraya da bir şey açmak lazım. Yani Türkiye'nin Müslümanları... Yani şey sanmasınlar karşımızda nasıl diyelim bir bir tür resmi İslam Z'nin ya da diyanetin ama bir grup insan oturup belirlediği bir resmi İslam'ın Türkiye toplumunun tümüne dayatılması söz konusu bu Türkiye İslamı'nın kendisinin de tarihsel süreçteki çeşitliliğine ...ihanet olacak. Yani hı hı. E, Türkiye'de İslam'ın öğretildiği çok farklı sivil e, kanallar var, vardı. Şu anda yaşanan ise, şu anda yaşanacak olan şey ise... ...bunun tek bir resmi İslam yorumuna, devletli İslam yorumuna indirgenmesidir ki... ...bu da Türkiye'nin İslam birikimi açısından da çok ciddi bir risk demek. Şeyi zaten hiç saymıyorum. Türkiye'nin Alevilerinin, Türkiye'nin ateistlerinin karşı karşıya kaldıkları dayatılmayı dışlanmayı. hiç saymıyorum. Evet, evet. O, evet bu din meselesini ayrıca konuşmak lazım belki çünkü onun aksine işte daha sivil açılacağına dair şeyler var ama hani mesela işte Ömer bilmem ne hı hı. kadar zaman önce bu 12 soruda 12 yıl falan diye açıkladığı şeye baktığınız zaman da aslında hani biz şeyi esnettik ve sivil toplumu açtık gibi bir argümanla savunuluyor bütün bunlar. Dolayısıyla aslında oranın kendisinin de tartışılması gerekiyor. Yapılması daha mı iyi? Onu da ayrıca tartışmak gerekiyor. Hı -hı. Yani hani Hı -hı. hani resmi dinsel söylem yerine hani cemaatlere açılmış hangi bulunan yerelde hangisi daha güçlüyse mesela hmm. muhtemelen öyle hmm. ilerleyecektir yapılmaz mı daha iyi falan yani hakikaten her tarafı evet, çok bir, problemli birçok bir evet. model var yani, ya en temel problem yani Türkiye'de bir de veri yok veri yani Hiç, e, değil, yani, evet. yani ancak el yordamıyla kendi etrafımızdaki gözlemlerden ha biz bunu yapabiliriz ama devletin bunu yapmaya hakkı yok yani milliyetin Bakanlığı hiçbir açıdan bu konularda sev, şeffaf değil şeffaf olmanın ötesinde veri toplama e, nasıl diyelim novhavana da sanki ne niyetine ne no of sahip değilmiş gibi duruyor. O konuda çok ciddi bir... Yani bütün manzarayı görebilmek ve onun üstünden analiz yapabilmek lazım. ERG biraz deniyor onu. Evet, evet. ve bir ilerleme evet. kaydedilmişti aslında. Yani hani bu son 1-2 yıldaki şeye kadar geri çekilmeye ve katılaşmaya kadar bakanlıkla ilişkiler yani bizim açımızdan da daha şeydi hani talim ile olsun, ilk öğretim genel müdürlüğü Bir ilişki vardı arada. En azından hani anlaşma belki çok kolay değildi ama Söz gidip gelebiliyordu en azından. Şimdi evet, o evet. imkan da hani bu bütün saldırılarla belki <gülüyor> senin ifadenle... <gülüyor> Bakanlıkta geri çekildi ve zaten bakanlığın içinde de aslında her şeyin çok karışık olduğunun, hiçbir şey bilmediği, <gülüyor> her şey mi falan gibi laflar var ve bunun da doğruluğundan emin olamıyoruz. Hiçbirden emin olamıyoruz. Evet yani, yani çok, çok enteresan esk... günler yaşıyoruz. Çok. Yani başka bir sürü politik faktör var. Yani işin bu diye gelmesi ve bu karar bu kadar radikal alınmasının arkasında bu iktidardaki AKP sonuçta bir cemaatler koalisyonu olarak e, geldi. E, o cemaat o, o o o egemen bloğun çatlamasının da payı var. Yani özgüvenin yitimi ve bir tür nasıl diyelim e, şaşkın ördek mi diyeyim e, kafası kesilmiş horoz mu diyeyim. Gibi. Yani karşımızda e, bambaşka bir e, kavga da dikten dibi e, yürüyor. Özellikle e, Fethullah cemaatiyle hükümet arasındaki kavga bence en nihayetine çok belirleyici olmasa da yani al birini vur neyse de onların arasında çok ciddi kendilerinin çok ciddi aldığı bir kavga dönüyor. Bütün bu milli kararların bir boyutu da e, o. Ee, ya ve oraları bilmiyoruz. Bütün bunlar kapalı bilmiyor. kapılar artı, ardında dönüyor ve bizi de ilgilendirmiyor. Politik sorumluluk hükümetindir. Ee, Milliyetin Bakanı'ndır. Ee, ve bu noktada hesabı da onlardan istiyoruz. Yani. Evet. Yıldız sen bir şey söyleyeceksin. Biz hararetle konuşmayalım. Lafını kestik Yok, gibi geldi. Yok diye katılıyorum. Mutluğunu söylediklerini düşünüyordum da gerçekten hani e, okul eskiden de böyle bir şeydi. Farklı araçlarla, farklı biçimlerle yapılıyordu belki ama ben yani yeni yasanın çok ciddi tehlikelerini de görmüyor değilim. Hı -hı. E, ama senin de dediğin gibi ders kitapları, insan hakları projesiyle değişik şey, değişik şeylerle o öğretim programının içindeki o e, asimilasyon politikalarını, militarizm söylemini birazcık birazcık daha deşmeye, birazcık tartışılabilir hale getirmeye uğraşıyorduk. Fakat yeni e, ya daha travmatik bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Hele küçük yaş grubu için hani... ...yani bugün konuştuğumuz... ...öğretmen toplantısında konuştuğumuz şey... ...öz bakım becerileriyle ilgili bir şeydi... ...ve bence çok önemli bir şey... ...okul öncesi eğitimi... ...şimdi okul öncesi eğitimi almayan çocuklarla alan çocuklar... Dur, bir dur, arada. teknik lafı aç bakayım... ...öz bakım becerisi nedir ablası? Tuvalet eğitimi... ...bağınlık bağlanma, var. elini yıkama... ...sağlıklı beslenmeyle ilgili... ...işte çatal bıçak kullanma... ...işte hmm, o hmm. tür beceriler... ...fakat... ...iki grubun aynı ortamın içinde bulunması... ...kendini kötü hissettirecektir küçük grup için. Çünkü geride kalacak. Ben küçük grupla birlikteyim, 66 aylıklarla birlikteyim. Biz, büyük grup... Siz öyle mi ayırdınız sınıfları? Ayırdık, ayırmayı daha doğru bulduk. Ama birleşik sınıflar için şöyle bir zorluk olacağını düşünüyorum. Benim çocuklarım, yani küçük grup olan 66 ay olan çocuklar... ...daha çabuk yoruluyorlar. Ve daha uzun süre o ön hazırlık sürecine ihtiyaçları var. Dolayısıyla iki ayrı program birlikte gidiyor gibi bir şey bizde... <gülüyor> Ee, ve hani onu yapılandırmak için çok kafa kafaya verdik. Mesela bugünkü konumuz tuvalet eğitimi verirken hangi yolları izleyeceğiz? Çocuğumuza hani gizli alanına girmeden onun e, utanma duygusu birçok birçok şey var. Onun pedagojisi var çünkü. Hı -hı. O arka planını birlikte düşünüp karar verdik. Yani Hı -hı. sınıf öğretmenlerinin hayatına bir de böyle bir şey ge geldi. Sınıf öğretmenlerinin bunu bütün sınıf öğretmenlerini düşünelim Türkiye üzerinde. Bunu yapabilecek vakti. ...desteği, i̇şte. bilgisi vesairesi var mı? Yani mesela senin anlattıkların benim içimi çok rahatlatan bir şey. Yani çocuğum olsa, senin öğrencin olsa diye düşündüm. <gülüyor> Sınıfta ama... kaç öğrenci var mesela? Benim sınıfımda 15 öğrenci 15 var. Öğrenci var. İşte evet. yani ben i̇şte... mesela geçen hafta sonu Diyarbakır'daydım. Orada i̇şte, e, bir işte. öğretmen arkadaş. E, tabii yani işte dediğim gibi bambaşka yaşanmışlar var. Bir, Birincisi dedi ki... E, ...öğretmen arkadaş... E, ...Gülsen buradan selam yolluyorum. E, dedi ki bir kere burada insanlar... E, ...yani... Çocuklarının daha erken gitmesini problem etmeyecekler. Çünkü çocuk okula gittiğinde ısınıyor. Çünkü Tabii, kız çocukları okula çok... gittiğinde annelere belli bir ödeme yapılıyor. Çünkü çocuklar bazen okula gittikleri için o sayede ayakkabı sahibi olabiliyorlar vesaire. Hı hı. Yoksulluğun çok derin olduğu yerlerde... Bu yaşın aşağı indirilmesi bir problem değil. Hatta değil. tam tersine avantaj bir avantaj mi? olarak Tabii. bile e, yaşanabiliyor. İşte o noktada ben hani Mutlu'ya katılıyorum. Okul öncesinin, e, okul öncesi eğitiminin e, zorunlu tutulması, bu ailelere ulaşılması, zaten öyle projeler de var ki yani Parasız, parasız tutulması, evet. şimdi kalabalık ki bir ilerleme var. vardı zaten. mümkün değil sınıf öğretmeninin. 60-70 kişilik sınıflar olduğunu duyuyoruz. Duyumlarımız var. Biz çok dip tipe çalışıyoruz. Milli Eğitim Öğretmenleri ile birlikte birçok çevremiz var. Ve gerçekten o yani çocuğun o duygusal, duygusal okul olgunluğunun olup olmamasıyla ilgilenemez. Mümkün. Programla mı ilginize? Bir gün boyunca hiç ilişki kuramadığı birden fazla çocuk olduğunu eminim ben. Mümkün ya, değil düşünsez, yani. Şüzez orada kendi şey. güvende hissetmiyor. Okul toplumuna alışmaya çalışıyor. O yüzden yani, yani bu kanıtlanmış bir şeydir. Birazcık da pedagoji biliminin e, verilerinden yararlanmak lazım. Okul öncesi önemli bir zorunluluktur. E, bu ya, parasız olmalıdır. Belki. Bütün... Her yere ulaştırılmalıdır çünkü okuma yazmanın ön hazırlığı dediğimiz o ön, öz bakım becerileri ondan sonra de. okula alışma dönemi uyu evden, e, evden çıkma her şey her şeyi o okul öncesi dönemde atlatıyor ya da ilkokul birinci sınıf programı baştan yazılacak. Evet. Yani, yani yani toparlarsam ben yani Lütfen. yani süre bitti çünkü. Yani toparlarsam çok güzel söyleyeceğim. Ya ben Türkiye toplumunun e, müthiş, muhteşem bir uyum ve manevra yeteneğine sahip olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bir şekilde bunun içinden çıkacağız ama yine ben Türkiye toplumunun ve Türkiye halklarının vicdanının şu yani diğer yaptıkları neyse ama şu son okulla ilgili bu hesapsız, kitapsız, intikamcı e, kararın e, ...hesabını en de sonunda e, bu hükümetten e, soracağını e, tahmin ediyorum. Hem umuyorum hem tahmin ediyorum. Yani bu, bu, e, bunun altından zor kalkacaklar. Bir tane bile Efe Boz daha yaşanırsa... ...yani ki bu görünen, görünebilecek olan e, kayıplar. Ama onun evet. ötesinde psikolojik olarak epeyce bir çocuğumuzu kaybedeceğiz. Ve bunun e, vebali o bir tarafta da bu tarafta da sanırım e, hükümetten sorulacak. Peki Mutlu. Son cümleyi sen söylemiş oldun. Teşekkür ederiz. Bu acayip büyük bir konu. Biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Siz de yeniden konuk ederiz diye umut ediyorum. Çünkü diğer alanlarını konuşamadık bile. Çok teşekkürler Yıldız Ayıldız ve Mutlu Öztürk'e katıldığınız için. Gene bekleriz. Herkese iyi haftalar. Rica ederiz. <gülüyor> Gelen biliriz haten Bu dünya Söz gücün Bir çocuk hakları programı